Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Radyo Tumarısı da Modern Sabahlar devam ediyor 8.14.17 saatimiz Pazartesi sabahında macera dolu bir gün Macera dolu dakikalar Bizde dünyada neler olmuş neler bitmiş Nasıl insanlar evlerine gitmişler Nasıl evlerinden çıkmışlar Evlerinde ne yapmışlar Sokakta ne yapmışlar Artık ben kulaklarınızı takın da Ha. bu konuşmayı bitireyim diyorum Ondan sonra sokakta ne yapmışlar, kimi görmüşler. Bunları konuşmak için stüdyodayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş bulduk, günaydın. günaydın. Beni biraz açar mısınız? Sen gayet açıksın falan. Be, beni biraz açar mısınız? Neyse o benim kendi kulaklığımdan kaynaklı bir şeymiş. Yo, biraz aç bari çocuğu. Biraz aç. Bu kadar bu kadar, yani. kadar feryat etti. Yani, Kırmayalım. Bir çığlık sessiz çığlık bu. Buyursunlar efendim Evet günaydın diyoruz tekrar şöyle bir gündemimize bakalım neler var neler yok nasıl gidiyoruz neler yapıyoruz sokaklarda Oktay değil mi sokaklar sonra evler caddeler ne oldu ses iğrenç mı geliyor Yok düzeldi şimdi ha, çok teşekkür güzel Teşekkür ediyorum sağ olun Şimdi sırf senin sesin geliyor süper Teşekkürler lütfen Bizden sana. başka kimse konuşmasın <gülüyor> Sadece biz konuşalım diyoruz Evet, şöyle bir bakalım. Nere, nereden bahsedeceğiz? Ödül töreninden bahsedeceğiz. Ödü, hangi ödül töreni? Hafta yani. sonu ödül törenleri, efendim, final maçları, o, ölüm haberleri, <gülüyor> bir gündem yoğundu. Evet, hafta sonumuzu dolu dolu geçirdik. Dolu dolu hayatımızı yaşadık. Dün Afrika Kupası sahibini buldu. Onunla başlayalım mı? Çünkü... E, o önemli. Yani bir tribünleri ve penaltılara kaldı çünkü maç. Zambiya, Fildişi sahilleri maçı. Değil mi? Penaltılara kalınca... 1958'de de gene böyle bir final maçı vardı Oktay. hatırlarsan. Valla yani. onu hatırlamıyorum ama Zambiya zaten bildiğimiz Zambiya. Bildiğimiz Zambiya. Ben ilk defa per altı atarken şarkı söyleyen adam gördüm. Zambiya'nın futbolcusu ama şarkımı söylüyordu yoksa büyülü bir şeyler mi söylüyordu? Çünkü o tip iddialar vardı. Büyü, büyü yapıyorlar, büyü yaptılar diye. İki tarafta Afrikalı olduğunu. E, ne kadar mi? çirkin ya. bir şey. Evet, Hayır, ya yani bir tarafta Afrika o büyü yaparsa de kara büyü. Ne diye ne büyü yapıyor Afrika'da popüler olan büyü tarzımız nedir? Ne var? Vudu, vudu, vudu. Afrika mı? Vudu, Camayka falan. Çıkış, o Hudu var. Güney Amerika büyüsü. Hudu diyor bak. Bak Afrika büyüsü diyor. Arap büyüsü mü? Ne bu? Arap büyüsü. Tamam <gülüyor> büyüsü. Ben ilk defa öyle bir şey gördüm ya penaltı atan adam bir ge gerilim yaşar bir şey yapar bir böyle bir strese girer falan ya böyle son penaltıyı atan adam <gülüyor> diye topa doğru koştu ya. Zaten öyle derler penaltıyı şey... atan daha çok gerilir tutandan diye tutan zaten tutamıyor mu oğlum penaltı bu falan zaten diye Zaten tutarsa yanına bir kar tutamayacağı zaten o gözle bakılıyor. Tutarsa yanına gel. Afrika kim? kupasını kim aldı? Zambiya. Zambiya. Zambiya bildiğimiz Zambiya. Zambiya bildiğimiz Zambiya olmaktan çıktı ve Afrika kupasını götürdü. Zambiya. Tebrik ederiz. Ondan sonra ödül törenleri vardı. Dün Grammy'leri e, kim aldı diye soracak olursak. Şakır şakır dağıttılar. Şakır, Aa, şakır. Adel almış. Adel topladı. Bir. Başka var mı diye çıkmış. Kilosu kadar yada. ödül aldı diyorlar. Böyle pis espirler yapanlar var ben çok pis, üzülüyorum. Pis, pis <gülüyor> herifler. Gitti mi törene bu arada Adel? Gitmiş olması lazım ya. Niye gitmesin? Ne, sanki... Hastalığından mı? Yok hastalığı falan değil de hani gitmez öyle bir protesto edin falan. Yok yok gitti gitti. Çünkü Adel'in canlı performansı falan filan gibi bir şeyler de vardı gitti herhalde. Gitmiş Hı. değil mi Ege? gitmiş evet gitmiş gitmiş fayit <gülüyor> bayağı bir bulmak için uğraştı gitmiş gitti içi, full fighter's topladı bir iki ödül bir iki ödül artakalanları ondan sonra eee bir iki ödül dediğimiz yine 3 4 ödül anladığımız kadarıyla onun da kaç ödül dağıtıyorlar ki bu Grammy'de zaten bir var ya bayağı var fayitlık mu 30 mu 10 mu 10 15 tanese zaten geriye de 3 5 tane oraya gelenler ayıp olmasın diye bir iki tane de öyle dağıtmışlar Peki teşekkürler Grammy anahtarlıkları dağıtılmış herkese Giren herkese Grammy anahtarlıkları. Ve tabii lazım. ki küçük jingolardan dağıtılmış. Flash Belli. Grammy Flash Belli. Öyle değil mi? Bunun adeti böyle no, evet. diyebiliyorum yani. Ve bir zik... okuyayım mı size şeyleri? Başlayalım. Bir Bir dakika biz bir promosyonlardan bahsediyoruz. <gülüyor> Sen ondan sonra başlıyor oku. Bir gigolaytlık dağıtılmış ya. Olsun. Ya da hiç dağıtma abi o zaman bir gigolaytlıksa. Kime sana. yeter ya? Kaç şarkıyı koysan zaten bir gigolaytlık. Ve üç kişiye de şey verilmiş. 50'lik e, Grammy DVD'si boş. Yani evde yazarsın diye. Üstünde Grammy 2012 yazıyor. Ay ne kadar güzel ya. Yani Nerede verildiği de. tarih olarak. Evet Ege'yi dinliyoruz şimdi. Ödülleri kimler almış? Merhaba. Ee, Grammy heyecanı geçtiğimiz geceye damgasını vurdu. İsterseniz şöyle bir ödül alanlara bakalım. Ne dersiniz? Buyurun. buyurun. İlk önce Yılın Plağı. Yılın Plağı ödülünü bence Adele almıştır. Adele almış tabii. Roland'in de deyip ondan sonra aslında Bruno Mars da orada adaymış. Efendim Katy Perry de adaymış. Geçin. Ee, bunlardan hiçbiri. Evine mutlu dönemedi. Yılın albümünü de... Oh, Kate Perry yine Adele mutlu almış. Adel almış. Rolling into the game. Lady Gaga, Bruno Mars, Rihanna falan yılın albümü Şişmiş. yerine neyi almış olabilir? Ne almış, almış olabilir? olabilir? Hemen e -E. bir ödüle daha geçelim. Yılın şarkısı... Adel, Rolling, A A Rolling into the Rolling into the game. Evet yine Adel almış. Ee, the Cave'le, Grenade'le ne almış olabilirler? Ne almış, ne olabilir? almış olabilirler, Grenade olabilir? falan. En iyi yeni artist. En yeni artist. Adel almış. Adel almış en iyi yeni artist. Bunu Bon Iver almış. Bon Iver. Bon Iver'ı bon Iver da tanıyoruz. Çok yeni onu hiç tanımıyoruz. Evet. Nereden tanıyoruz? Tanıyoruz tanıyoruz. En bunu. iyi solo performans pop dalında. Adel almış. Adel, Adel almış, almış. almış tabii ki. Neyle almış? Someone Like You. He, almış. Someone Like You. Onu da çok güzel söylerim demiş. Yanık kokur. Çok ee, güzel okur Adel. Adel'in hatası neydi peki? Adel'in Adel Herkesi kendisi gibi bilmesi mi? Yalandan hoşlanmaması. Hayır yani bir Bu bir bir ödülü kaçırmasının sebebi. He. Bir ödülü kaçırmasını seviyor. Hangi ödül? Ödül başlığını verince çok mu cevap olur? Evet çok cevap He. Ben o zaman ödül başlığını söyleyeyim. Sen Herkes mi? hatasını bulsun. En iyi pop düet veya grup çalışması. Adel hep kendi kafasına, kendi bildiği şekilde yaptı. Birisinin yanına alsaydı bunu da alırdı. Burada kim? Buddy and Amy Winehouse Tony Bennett mi? Ve Amy Winehouse. Bu şarkıda da iş yok herhalde Amy Winehouse'un evet, hatırası adına. Güzel bir ödül. Best pop Enstrümantal albüm. Ee, yani, Richard Clyderman mı? Richard Clyderman. Başka kim olabilir? Başka Adaylardan. Kenici diyoruz. Tennessee. Michael Anladım. Bolton. Mm -hmm. Şarkının giriş kısmı Enstrüman. sadece <gülüyor> demiş. Şarkının sadece giriş kısmı demiş. <gülüyor> Booker T. Jones. The Road From Memphis" almış. En <gülüyor> iyi pop vokal albümü. Pop, ee, pop vokal. Pop vokal. Pop vokal Kim almış olabilir? Adel, Adel almış. almış olabilir? Adel almış. Adel almış olabilir tabii ki doğru. En iyi dans. Dans. Can Bonomo. Dans kayıt. Cjambono bon mu o kadar şişirdiler hiçbir ödül yok. Yani <gülüyor> dansçı Cjambono mu değil mi? Yok buradan neymiş? Bence o çocuğun hakkı yandı Cjambono ya bu işte. Foo Fighters mı değil? Sk Skrillex. Skrillex. Skrillex. Sevgili Skrillex alım çok taysi. Diğer şeyleri alanlar kim? Adaylar. Adaylar mı? Adayları saydırma şimdi orada yüz tane. İki üç şey tane hayır bir daha şimdiye bakacağım. Burada, çok beğendiğimiz şarkı var aslında. Barbara Streisand. Ay Allah ya yani. alamamış, alamamış, alamamış ee, ve. David Foo Metten Fighters neyi almış? Foo Fighters. Dört tane... yavaş Hadi. yavaş. Ha, tamam. Şimdi en iyi dans elektronik albüm Skrillex gene. Skrillex. Sen de hiç bahsetmiyorlar, onlar da iki ödüldü dönmüş. Ee, geleneksel pop vokal albümü. Adel almış, Adel almış. Yok, Tony Bennett. Tony Bennett harla almış. Üretlerle almış. Gene gelsin diyerek aldılar. Düet, ondan sonra Diyet. Seth MacFarlane, Barbara Diyet Streisand, Susan Boyle falan bunlar ne almış olabilirler aynı dalda. Ha. Bunlar ne almış, ne, ne almış olabilirler? Ferhat Göçer'e bir ödül yok mu ya? Ferhat Göçer çok şişirdikleri Ferhat, de... Ferhat Göçer'i de burada göremedik. Vallahi bile o kadar düet deyince aklı <gülüyor> benim Yo Ferhat almış yine Ferhat Göçer almış ne almış olabilir ne, ne almış, almış olabilir, olabilir ne almış almış, almış ne almış en iyi rock performansı Foo Fighters Foo Fighters Walk'la almışlar Walk. en iyi hard rock metal performansı Ege dikkat edin reklama doğru giriş şeyleri başladı hazırlıkları başladı nedense raktiince yine gene Foo Fighters gene Foo Fighters Hay Allahım ya rak en iyi rock şarkısı gene Foo Fighters en iyi rock albümü gene, gene Foo, Foo, Foo Fighters, Foo Fighters. Ah, içim bulandı. Adele the Foo Fighters'da, Adele the Foo Fighters'da derken bir güreme daha sonuna geldi. Whitney Houston anılmış mı? Anılmıştır o herhalde. Premilerde anılmıştır, değil mi? Bon Iver almış en iyi alternatif müzik albümünü. Geldik R&B'lere. Is This Love'da Love. Corin Bailey Ray. Corin Bailey hmm. Giderek tanımadığımız adamlara doğru şeyimiz var Onların hepsine şöyle sese. Hmm. gene sevdiğimiz bir sanatçı. Kim? Best traditional R&B performance. Kim o? Silo. Silo hmm. değil mi? Almış full for you ile efendim you. en iyi R&B şarkısı Silo almış gene. Eline koluna sağlık. Elen alan elleri şey olsun. En iyi R&B albümü Chris Brown almış. Yine Chris Brown sevgili Chris. Ve Brown. geldik rapçilere. Aa rapçilere gelesin. Otis'le uh e, Jay-Z Kanye West almışlar. Tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Kanye West All of the Lights'la gene ne almış rap bir şey canım. Albümünü almış falan. Rap Ortak albüm. çalışmalar falan fıstık. En iyi rap şarkısı da ne bu? All of the Lights adlı şarkıymış. Çok güzel bir şarkı demişler. <gülüyor> En rap albümü Kanye West'in My Beautiful Dark Twisted Fantasy olmuş. Baya bir albüm falan bir şey almış, baya bir ödülü almış. Country'leri hızlı geçiyorum. Geç country'leri geç ya, direkt pas geç. Bay hakkını kullan orada. New Age albümünü Pet Metheny'e almış. Çik Kore'ye emprimize Jazz solo ödülünü almış. Efendim Terry Lyne Carrington Best Jazz Vocal Albüm caz enstrümantal falan fıza, fıstık diye gidiyor. Ulan, çok sorusu bize ağır kaçar. Valla ya bunlar birisiyle mi anlaşmışlar? <gülüyor> çok şeyler? güzelmiş ya. Ödülcü ya adam var ne var ne var? yaptırmışlar. Herhalde. O. Ellerinde bol bol vardı bol bol dağıtabiliymişler. Dağıtmışlar. Tabii ya. canım dün öyle bir ödül fazlası mı vardı ne? Dün baftalar da dağıtıldı çünkü. Grammy önce dağıtıldı ama Şimdi orada da bayağı bir, bayağı bir ödül dağıtıldı. Neyi aynı hafta sonuna getiriyorlar ya biraz daha. Her hafta bir ödül töreni diye koca ayı böyle bir festival havasında geçirebilirdik. Öyle işte bazen üst üste geliyor fire. Bak mesela İstanbul moda haftasıyla New York moda haftası da aynı Çakıştı. haftaya geldi. Çakıştı. E yani nereye kadar ayarlayabileceğim? Ankara, yere kadar. Ankara'mızda bir moda haftası olmayacak mı? Biz görmeyeceğiz mi? E, o işte mankenleri falanları. E, moda manayı, haftası manayı. bizim Gaga Manjero açıldıktan sonra artık. Kim ne giymiş? Orası adeta bir catwalk'a dönüşecek. Kapıdan oraya böyle bir halı koyalım diyorum ben. Oradan çik çik çik. Fotoğraflar çekilsin insanlar orada kim ne giymiş ona göre şekil versin kendilerine. İyi o zaman gelecek seneyi mi Mesela kot altına spor ayakkabı. Mesela. Mesela. Mesela. Elik <gülüyor> aklıma gelen yani. Şu anda aklına geldi o fark edildi. İyi bakalım hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman hediyeleri aman ödüllerini alanlara. Biraz da para veriyorlar mı yoksa kuru kuru ödülle mi gönderiliyor? Bilmiyorum ya da kalan, ki ya, para, işte... gremilerde para veriliyor mu yoksa sadece damga mı veriliyor albümün üstüne bastı. Yani galiba Sodexo falan veriyorlar. Veriyorlar yani. mı? Aha. Yemek pişiriyorlarmış Bir de o, o gece kalanlardan herkese birer kutu yaptırıyorlarmış. Bir de otel falan işte para almıyorlar. İş Biliyorsun. Canım, o iyi. da büyük bir avantaj O da, o da, o da bir avantaj bir sonuçta. kalıyorsun yemeğini yiyorsun. İki gün çıkarıyorsun. Şimdi ara. tabii hafta sonu önemli bir müzik dünyasından kayıp. Whitney Houston. Ee, hakikaten ağız birliği etmişçesine bütün dünya komşunun kızıymış gibi kocası kaydı. yaktı onu dediler. Hakikaten de öyle bir durum var o. Bobby Brown mahfettik kadıncağı güzel şarkılardan mahrum kalmış olabiliriz Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay Radyo tüm rastlamalar sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim bu güzel pazartesi sabahından ve macera dolu gündemimize dönelim. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Şöyle bir gündemimize bakıyoruz. Gazetelerde akıllarını başlarına değiştirmişler. Artık haberleri insanların algılayabileceği güzel şekilde veriyorlar. Mesela balık yiyip sağlıklı oğlu ne şekilde verebiliriz? Kışın balık. balık yediğimizde bizim sağlığımıza çok faydalı olduğunu ...belirtmek için ne diyebiliriz? Balık balık yiyin. Balık yiyin. Balık, balık, yi. balık yiyin balık yi. ee, ama sağlıkla birleştir. Hiç sağlıklı olmuyor. Ee, balık, ye, balık, balık ye, balık ye. Balık ye. Sağlıklı balık ol. Ye. Sağlıklı öl. Maalesef. Balık ye zımba gibi ol. Evet. Ee, kışın vücutta daha fazla yağ birikiyor. Bu fazlalık falan filan yapıyor. Neyse... Omega 3 falan filan diyecekleri güzel sıkıcı bir haberi ee, böylece enteresan başlıklarla bizi bilinçlendiriyorlar. Zımba gibi olmak için kışın balığa doğru bizi ne yapıyorlar yönlendiriyorlar taş ediyorlar diyorlar. Onu bir kenara koyalım. Bir kenara koyalım o zaman e, hoş geldiniz diyelim dünyamıza hoş geldiniz e, diyeceğimiz bir kardeşimiz var. 5 ay önce dünyaya geldi. Çebebe e, mi? Birgül Nihat Turgut çifti. E, fahir'in de söylediği gibi e, kendisine bu 5 aylık kardeşimize Ernesto Che Guevara adı konmuş. Nüfus cüzdanında inanmıyorsanız ahanda işte nüfus cüzdanı diyerek e, bakıyorum soyadı Turgut. Adı Ernesto Che Guevara, baba adı Nihat diye devam ediyor. Tabii ki kimlik numarasını verecek durumumuz yok burada. Ama e, Batman'la Ç diye geçiyor bu küçük kardeşimizin. Che partik. mi diyecekler bu çocuğa, Ernest mi diyecekler? ya Sokaktan çağırırken Che olmaz. Tabii canım, tabii şey, bak çağırmayı Ernesto. Güzel. Ama Çe'yi şey çağır. Çe şey. olmaz. Olmaz. O yüzden e, yani su. ama mesela ev içinde Çe. Çe şey diye çağırılır. Tabii. Çe bana bir su ver mesela. Çe babanın terliklerini getir. Gerçi babaya hala terlik getiriliyor mu bilmiyorum. Yani baba terlik giyiyorsa geri... birinin getirmesi lazım. terlik Ama insan. isyankar olursa çocuk ne götüreceğim ya Allah Allah diye Ya bir isyankar olur çocuğun ben zaten bu Ernesto Che Guevara Turgut muydu soydu Turgut evet soydu Onun yıllar sonra iddia bayinin önündeki hali Ernesto <gülüyor> sen bilirsin Ne olur bu kibon maçları falan diye bir şey yapacak Yıllar sonraki Filme bakıyoruz <gülüyor> Evet <gülüyor> öyle olacak galiba İlk ihtimalle öyle gerçekleşiyor Ya valla babası ee... Ney Nihat Bey ben demiş tüm yaşam, yaşamıyla ilgili kitapları okudum. O yüzden çok etkilendim ondan. Ondan çok hayran kaldım. Bir gün bir erkek çocuğum olursa adını... Şey koyacağım. Şey, koyacağım demiştim. İşin en zor tarafı olan karımı ikna işini de gerçekleştirdim. 2011 Çünkü yılı... babasının adını falan koymak istedim. Dedesi Niyazi mi? çok üzülmüş bu duruma. Niyazi <gülüyor> ismi aslında çok güzel. Eşim de çok mutlu demiş. Yani... E Ortak bir karar alındığı çok belli. 2011 yılı Dünya Barış Günü'ne denk gelen 1 Eylül'de doğmuş zaten. Doğmuş. Minik kardeşimiz şey ona da gelmiş. denk gelince eh. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi. Cansu. Ben... Cansu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyursun hoş, efendim. Hoş bulduk. Ben şu an e, neden bahsettiğimizi bilmiyorum. Radyoyu dinleyemiyorum ama telefon açacağımı istedim. Çok iyi yaptınız. Hoş, hoş iyi geldiniz yaptım. yayınımıza. Neresiniz şu anda Cansu Hanım? Gaziantep sokaklarındayım. Aa gittiniz diye haber ver dedik biz size. size... Evet evet evet. evet. Aa, nasıl hava, evet, hava orada? İlk önce gidelim. onu söyleyin. <gülüyor> efendim? Hava nasıl orada? İlk önce onu söyleyin bize. Ya soğuk aslında. Yani sabah ayazı diye bir şey burada da var ama güzel. Genel olarak Ankara'dan çok çok güzel. Kar Siz siz, siz öğretmen olarak oraya tayin olmuştunuz değil mi? Oraya evet, çıkmıştı evet. tayiniz. İlk görev yeriniz evet. orası değil mi Antep? Evet. Ne evet. zaman başlayacak peki? İlk ders ne zaman? Aslında başladı bugün bankada işim varmış oraya yolladılar Oo. bankada açılmamış sokakta dolaşıyorum şu anda Ay kıyamayız biz size Antep sokaklarında dolaşıyorsunuz da ilk günden baklava çıkmış mıdır ya bu saatte bir çay baklava Yok canım bir... sabah sabah bir ciğerle başlayın siz öyle ya bir kağıt Aslında e, düşünmüyorum ama yani geldiğim yerde pek öyle bir yerler yok katmer olsaydı yiyecektim ama yok. O da mı yok? Aa, Aa, o, o da yok e, yani... bir çay için bari Antep'in <gülüyor> çayı da güzel Siz, siz neyisindesiniz şu anda? <gülüyor> Antep'in neresindeyim Karşıyaka diye bir yer var Benim lisem orada hı hı. Orada geziyorum şu anda <gülüyor> Evet yani böyle biraz daha e, Şehrin Ucunda bir yer Siz yani. Peki. Peki. sınıfa girmediniz mi daha Yok girmedim Ay Çok heyecanlısınız değil mi şu anda siz çok çok da değil aslında. iki yıl bir dershane deneyimim oldu. Ha öyle mi? Öğrencilerin karşısında durma tecrübeniz var yani. Evet evet sınıfta var yani. Hatta şımarık öğrencilerle falan. Bağıracak mısınız? yeteneğim de var. Efendim? Bağıracak mısınız bugün ilk günden Sanmıyorum. bir bağırayım? Sanmıyorum. Çünkü kız teknik lisesi çocuklar da çok böyle masum. Ay hani? kız teknik Kızların lisesi. Kızların olduğu bir sınıf Kızlar evet kikir kikir kikir yapacaklar sizi görecekler sürekli. <gülüyor> Siz de diyeceksiniz ki oramda buramda bir şey mi var acaba bana acaba mı biliyorsunuz? bir öğretmen kız teknik lisesinde öğretmenlik yani bütün sınıf kızken kılık kıyafeti diğer okullardan biraz daha böyle hassas mı olur? Şuna ya. takarlar buna. Ne giydiniz mesela özendiniz mi kıyafetinize? Ya hem sade yani hem mi? şık mı? Yok siyah düz pampolon siyah düz kazak. Şık şık şık evet. giyilmiş. siyah zerafeti evet. diyoruz. Sade şık <gülüyor> takı var mı? Takı var. Ne var? İnci var. <gülüyor> i̇nci var. İnci. İki var da beni inci kolyeyi bence çok güzel. Çok hoş. Saçlar nasıl saçlar? <gülüyor> Zarif saçlar bir topuz var. mu yoksa serbest bir takılmış? Kuyruk. Ya daha küt, küt saçlarım oldu etim. Küt saç, <gülüyor> inci kolye, siyah takım çok güzel, güzel bir kombinasyon. Kepek sorununuz yoksa mükemmelsiniz. <gülüyor> kepek sorunu yok. Tamam o zaman şahane. Bakın Özhan, nişanlara diliyoruz, size başarılar efendim. diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Hadi i̇yi dersler, i̇yi görüşürüz. Yok, Bizi ara ara hatırlayın. Hayırlı olsun tekrar. Hadi güle güle. <gülüyor> Dinleyeceğim zaten. Takip tamam. Edeceğim. Çok <gülüyor> sağ olun. Teşekkürler canım. Hoşçakalın. Hoşça Bak bir Eylül'de doğan çocuğun ismi yeni mi koyuldu? 5 aylıktı. Daha yeni haber olmuşalım. Yalnız şey diye mi yazmışlar Oktay? doğru yani. Tabii aynı. Çe okunur. Che diye yazılmış. Aynen Che diye yazılmış. Lan adamlar gene şanslıymış Bizim bile böyle adı. 5 ay onun müzakereleri sürmüş olabilir. O yüzden 5 ay beklemiş olabilirler. Yani böyle bir şey diye. Böyle yazmayacaksınız yani. efendim. Şöyle bakın ben sekada yazayım vereyim falan filan bir diye. Ernest Ahço'a bir şey yazsalardı çok çok güzel olurdu. Bir, çok güzel bir şey olurdu. Ben Türkiye bunu yazmam. Oldu. Mesela müdürümle, başkanımla görüşü falan filan diye. O tip görüşmeler sürmüş olabilir 5 ay. Ben bunu çok... yazamam efendim buraya diyen nüfusu. Anlamadım ki ondan yazamıyorum yani nasıl? C ile H'nin arasında hiç şey yok mu? Bu e orada biraz daha sesli harf olması gerekir falan. Orada boşluk yok ama. Che Guevara birleşik. Yani Ernesto ile ayrı da iki isim gibi. Sanki Ernesto göbek adı gibi olmuş ama Che Guevara birleşik. Yani o şey olmuş. Artık o kadar da olacak herhalde yani ee, böyle. o de... zaman o çocuk havalı olur diye tahmin ediyorum ya. Vallahi yani ismine layık efendime söyleyeyim. Eee efendi bir çocuk olsun. Havalı mı olur yoksa hakikaten bu iddialı isimlerin altında ezilen insanlar da oluyor. Yani Soyal'ın diye birisi de vardı zamanında. Soyal'ın mı vardı? Hı -hı. Annesinin kime özendiğini düşünün. Annesinin kime özendiğini? Babi. Vallahi Babi'ye e mi özenmiş? Kime, Kimi, kime mi? özenmiş? Kızım da Soyal'ın olsun elinden viski diye düşmesin temennisiyle Soyal'ın'ı koymuştu. Ama Soyal'ın öyle uç noktalarda dolaşmadı. Biz bu Ernesto'yu belki ileride doktor olarak görürüz. Hem siyasete alınmış hem de tıbbiye eğitim almış birisi olarak görürüz umarız. Ne kadar güzel. Canım soyadı da şeye uygun. Eğer baktı şikayetçi oldu isminden. Böyle Hı -hı. çevresinden dolayı bir takım zorluklar yaşadı. Değiştirmek istedi. Turgut derler. Ya bitti gitti işte. Soyadı Turgut zaten. Hı -hı. Ya, bu yok mu öyle Mehmetler, Muratlar soyadlarıyla yok, seslenilen Kazım, Kazım bile adam var. Işte. Kazım Kazım bile Turgut Turgut olur yani. Ernesto'yu Ersin yapar. Ar Ersin Turgut işte. Ha son en güzel adam çözdü sorunu. En son bizim röportajımızda biliyorsunuz öyle ta tanıştırdı biri kendini. Daha doğrusu öyle anlattı kendini. Er nasıl diye mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Canan Hanım. Canan Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Urfa'da. Urfa'dasınız. Aa, Aa, Allah, ne güzel Allah ya Anadolu'nun dört bir tarafında. Hep de hep kebap diyarlarından arıyorlar bizi herhalde ben bak. Evet, Dediğim de, de, can sevden ayandınız dedim. Dedim Urfa'dan da dinleniyorsunuz onu da söyledim dedim. Ya Canan Hanım ne yapıyorsunuz orada? Ziraat mühendisliğinden. Ziraat mühendisliğinden. Aktif görev evet. yapıyor musunuz şu anda? Evet. O yüzden Urfa'dayım zaten. Lekka, Cansu mu hanımefendi adınız çok özür dilerim ben unuttum. Yok Cansu değil Ceyla. Canan. Canan. Cana, Cana. Cana, Canan Hanım ben de dedim hep Cansu'lar var demek ki <gülüyor> Ankara dışından dinliyor bizi. <gülüyor> Kaçıncı Canana. yılınız Urfa'da? Ee, Mayıs'ta 2 sene olacak ama 4 günlüğüne geldim. 4 günlüğüne diye gelip 2 yıldır orada mısınız kandırdılar mı sizi? Neyinin anladım, hastası dedim. olduğunuzda kaldınız 4 seneden sonra 4 günden sonra? E, i̇şin bitmem gerekiyordu. Hı -hı. işin hastası olduğunuzu. 4 e gibi. günde biter bu Canasu <gülüyor> Hanım dediler sonra Canan Hanım canım, bir, bir şanssızlığımız oldu diye <gülüyor> 2 yıla mı uzadı işte. Çalıştığınız ustaların mı eli ağrıdı ne oldu böyle yoksa şans mesele mi diyorsunuz ne diyorsunuz bu 4 günlük gidip 2 yıl kalmaya nasıl açıklayacaksınız? Ya bizim ofis taşın yer değiştirecekler Ankara'da da taşınacaksa bizim patron dedi ki sen de dört günene bir git Urfa'ya oradaki işte bir toparlasın sonra da gelirsin de da işte taşınma açısından dedi. Hmm. Yani. Çünkü Canan Hanım'ın iş yerinde taşınma yoktur yer değiştirme vardır diye biliyorum ben. <gülüyor> Allah öyle şekilde kandırdılar beni İki sende de buradayım bir ara döneceğim eğer Ankara'ya. Seviyor musunuz Urfa'yı? Çok şehir gibi yaşanacak bir şehir diyebilirim. Hastası oldum diyorsun. Ne? Yani yani çok da hastası olmadım diyor ama. Biz <gülüyor> yemeği biliyoruz falan orada Urfa'yla ilgili. Gerçi Urfa yemeklerinden de bir Urfa biraz kebabı biliyoruz. biraz acı bir yemek yapıyorlar. Burada yemekçisi yok acı. Acı üstüne. ha. Her şeyin içine biberi çakarak. Alıştı mı peki damağınız acı yemeğe? Yani damağınız yok, da sin alışmadım. Sindirim sisteminiz buna şey herhalde şey yapıyordur hala. E direniyordur. Tamam. Anlamadım pardon. Yani e, ağzınız alırsa bile insanın sindirim sistemi, ciğerlerimiz yanıyor, midemiz yanıyor, bağırsaklarımız yanıyor. Aynen öyle. <gülüyor> aynen ben öyle. daha alışamadım burada yani. Alışamadı. Ne aynen. zaman dönüyorsunuz peki Canan Hanım? Belli mi dönüş tarihi? Biz, biz çok ısrar ettik sizi döndürmeye çalışıyoruz farkındaysanız ama Valla herkes döndürmeye çalışıyor da denemiyorum bir türlü işte. İşimi bitirdikten sonra döneceğim O da bir şeyler falan bulacak herhalde. Yavaş yavaş olsa bence Canan Hanım. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Estağfurullah, kolay gelsin. Güle güle hoşçakalın. Evet, Iğdır'dan bir dinleyicimiz arıyor şu anda. Havayı Hıdır'dan... sormadık. Ay, ne Uşfa ne olacak? Sıcaktır işte Urfa'da. Ne olabilir ki yani? Ne kadar? Sıcaktır değil mi? Sıcaktır tabii. Sis gibidir. Hamamlımıdır vallahi. Sisciktir şu an. İncecik bir şeyle çıkıyorsunuz. Tiril tiril geziyormuş. Hep merserizeler, komple bütün Urfalılar merserize giyiyor zaten. Merserize diyorlar. Bütün yani... Urfalı erkekler şöyle merseriz kazaklarına omuzlarından atarlar. önden de küçük bir bağ yaparlar. Ki öyle genç sen de. onu da almadan çıkıyorsundur. Tabii Anne, rahatlıkla. Yok, ya ne gerek var falan diye çıkıyorsundur mis gibi. Zaten belli bir yaş üstü Fahir'in tarif etti. Öyle mersezi üstüne alıp buradan kolları Saadetin bağlamak. Saadettin Saran Modeli. yaşındakiler mi? Evet yani. Hınca saadet... uluş diyelim. Saadettin yani. Saran'sı yapmıyor. <gülüyor> Modern Sabah. Radio Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 9'u 10 geçiyor saatimiz pazartesi sabahında. Apron havacılıktan helikopter turları dağıtıyoruz. Ankara semalarında ah beleş uçması da çok zevkli oluyor diyerek dolaşma imkanı sunuyor size. Umarız böyle konuşmazsınız ama <gülüyor> bu böyle bir imkanınız olacak. Ee, telefonumuz 210-30-30. Bugünkü yarışma konumuz, yarışma mı diyelim bunu, anket konumuzda diyebiliriz. Bir ürüne isminizi verecek olsanız, bir markaya dönüştürseniz kendinizi... ...hangi ürünlerin üstünde isminizin veya soyadınızın yazmasını isterdiniz? Gibi. Ne markası olurdunuz? Ne markası olur? Ne markası olurdunuz? İsminiz neye uygun gibi de düşünebilirsiniz? Mesela Ege Kayacan pancar motorları. Kayacan motor. Kayacan motorcu. Ya ben demirci motor diye düşünüyordum ama pancar motoru değil, arama motoru olarak... Ama şimdi aynı oldu. Demirci. O karışır onu iyi. Demirci.com Hayatta arama motoru olmamda. Yani ben böyle bir şey olmak istiyorum. İnsanların yani ne bileyim bilgisayar gibi cep telefonu gibi şık bir marka değil de hayatlarını derinden etkileyen yavan bir marka. Ne, ne mesela? Kombi markası gibi. Hı. Kayacan Kombi. Evinizi de ısıtır cebinizi de giriyor. 60'da yaksan mesela 40'da yakmış yani, gibi, gibi verimli ödersiniz. çalışan bir marka. Veya şey gibi şöyle bir özelliğim de var piyasaya. 30'da yakıyorsun mesela orada göstergede 50-60 gösteriyor. O da Aa, o ya Çok yakıyoruz <gülüyor> ekiyoruz asla. Benim zaten iki tip bir şey var hakkında. Bir tanesi arama motoru diğeri de e, helva markası. Bir tane var ya helva isim soyatlı bir helva var. Hatırlıyor musunuz onu? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> bir erkek ismi bir adının soyadı diye öyle bir şey var her türlü şekerlemesi falan da var onun onun gibi mesela ama sadece soyadım olacak. Ya yani şey, gıda sektöründe tabii demirci tabii. evet evet. Toplay demirci helvalarımı sadece helva. Yani gıda sektörü değil mesela onun aynı zamanda pekmezi falan filan olmayacak. Kağıt helva değil, değil mi? Hayır ya balıktan sonra yine şey helvası işte. Fıstıklı, kakaolu. Fıstıklı çalışmıyoruz. Fıstıklı çalışmıyorsunuz o <gülüyor> Bey. Ürün çeşitliliğimiz yoktur. Ürün gamımız. Ö övündüğümüz bir şey olarak da bunu yazacağım ben slogan olarak. <gülüyor> Ürün çeşitliliğimiz sınırlıdır. <gülüyor> Öyle bir şey. Böyle küçük paketlerde. Dilersen tabii büyük paketlerde de olacak. Ben de şeye mi gireyim diye düşündüm ya şu çiğ köftecinin yerine... Çiğ köfte ha bu diye. fotoğrafın olmadığı yerden almayınız. Kendi fotoğrafını koy. Daha yakışıklısın bir kere o adamla. sağ Bege'ye Allah'a. O fotoğraf mı bu fotoğraf mı diyor. <gülüyor> bir ad ona bakarım o ad adamı Ama bakarım daha mı yakışıklı diye. <gülüyor> bir çiğ köfteye bakarım çiğ köfte mi diye. Sloganıyla yola etikleri. Çiğ güzel. köfteci mi olacaksın yani? O yani bilmem şu anda çünkü piyasa aç aslında. Doğru çok şey. akıllıca bir yatırım tabii canım yani. Böyle ya siz ikiniz de gıda sektöründesiniz ya? Yok ha aramam İnsan bak bir sürü şeyden vazgeçer. Sana yeme Yeme işinden vazgeçmez. Sonuçta bu bir ihtiyaç. Mesela bir ayakkabı alacaksın 100 lirayı ayakkabuya verirken düşünürsün evet. ama yemeğe verirken dersin. Sen ki, mesela ama... araba markası olmak ister misin? Araba markası olmak isterim mesela tabii. güzel bir logo şöyle Ege. arabanın önünde kayacan. mesela ha artık isim mesajı. Şey, buradan kayacan çıkar mı çıkar ki mesela bir Jeep alıyorlar falan. Buraya çıkamaz ama kayacan olsa çıkar tabi falan. Ama cip diye traktör. Ya kayacan dediğin de olsun. o kaymaya gider olmaz. Ha yani doğru şeyleri. ya öyle ters bir tarafı var. Kayacan. Ya, ya. ayakası var canım ama onu. Önemli olan o şeyi tırmanması. Yok mu hiç dinleyicilerimizin olmak istediği ürün? Şu anda herhalde şey yapıyorlar hepsi. Araştırıyorlar Araştırma mı? piyasa Patent araştırması. Ofislerinden isimleri marka olarak kullanılıyor mu? Ege ben sana mu? aslında çok güzel bir şey buldum ya. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama yani bir ilk duyulduğu zaman böyle bir hoş değil gibi geliyor ama aslında çok mantıklı. Tam senlik. Ne? Bu mesela Amerika'da her şeyin böyle e, çok pahalı olmayan, ucuza yakın fiyatla satıldığı ama her şeyin bulunabildiği kocaman böyle bir marketler, marketler var ya. Zincir. Evet. Onlardan olsana. Mesela Kaya Jans. Kaya Cans mı? Evet Kaya Can apostrofla S. S. Bence Nasıl? Kaya, Kaya Canısı diye okunur o. Kaya Canısı. İsteyen yani istediğin evet. şekilde okur tabii ki yani. Kaya Canısı yazılır Kaya Canısı ama diye okunur. Ama böyle girdiğin zaman e, market, olmak işte, ma market olmak istemiyorum. Kulaklık da bulacaksın tost makinesi de bulacaksın. Market olmak istemiyorsan ne olmak istiyorsun? Ya orada şey mi olacak? Kaya Can bütçem şeker falan gibi bir şeyler mi? Ya Ben ürünün Hayır üstünde görmek istiyorum. Marketin üstünde değil. Ha, sen ürünün üstünde anladım sen ürünlü bir şey istiyorsun net bir şey olması lazım yani asansör falan da olabilir Niye Aa, şey asansör, asansör çok güzel 3-4 tane ya. asansör evet, markası çeşitli, var piyasada sen çeşitli yerleri açarsın mesela bazı bölgelere 1k'lık açarsın bazı yerleri 3k'lık açarsın 5k'lık <gülüyor> yerler vardır 5k, 5K. <gülüyor> 7k Sen New York'a 7k'lık kaç <gülüyor> New York'a açmam ya onu Ankara ya açarım oylar Ege Kaya Cana New York'ta çünkü şehir içinde şey yok. Büyük yerler yok öyle. Ya yeterli. Tamam, ne yani tamam, niyetin tamam. söylediğini anladık. Ee, tamam güzel ya güzel. Var, Söyle... Telefonlarımız gelmeye başladı ama onları yayına alacak teknolojimiz var mı? Şöyle var, bir üç. deneyelim isterseniz. Üç teknolojisiyle. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz. Good morning yokmuş bu teknolojide bu teknolojide elimizde Varmış. patladı işte bir teknoloji olsaydı kesin. O zaman biz bu fikirlerimizi dinleyicilerimizi biraz harekete geçirsin diyoruz. Ben şu anda kendime net bir şekilde bir kombi üstünde kayacan kombi. Olarak görüyorum. Fahir çiğ köfteci, övünç çiğ köfteleri, oktay demirci helvaları, demirci veya oktay demirci helvaları. Hı hı. Sizin isminizi hangi ürünler üstünde görelim diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Güm <gülüyor> ay ay ay Günü ay ay ay Moder kitimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu sabah sohbetimize katılan şanslı isimlerden biri Apollo Havacılık'tan bir Ankara helikopter turu kazanacak. Gerçi kalkmışken 40 kaleye falan da orada ufak tefek elimize bir Elimize mi yapışır ya. İki, iki ne şey... kadar sürer ki? Ne kadar sürer? Bir dakika oraya otbus ile bakıyoruz otbus ile gidiyoruz onların hesabını <gülüyor> yaparız yani o kolay olur o, ona o şekilde. Pilota bağlı yani. basarsa pilot baya yani yarım saat bulmaz. Yarım saat ne ya affedersin yani biraz pilot daha basalım. Pilot basarsa şey yaparsa. Günaydın evet. efendim. Günaydınlar iyi günler. Kim, Kimle görüşüyoruz beyefendi? Burak ben. Fuat Bey isminiz Burak, bir. Burak. Murat Bey özür dilerim isminiz. Burak, olmadı gene. Burak Bey Burak, Burak. Çok enteresan da bir isminiz yok yani, e, Niye anlayamadık bu sabah bilmiyorum Burak Bey diyoruz o zaman son evet. Burak evet. Bey hoş geldiniz yayınımıza İsminizi bir markaya çevirseniz Ve bir seferde anlaşılacak bir markaya çevirseniz Ne markası olmak isterdiniz Ben ismin anlamı itibariyle Havayolu firması olmayı tercih ederim evet. Burak Jet mesela Evet evet Öyle jetli falan Ama mı olsun? Yani Orta Doğu ülkelerine sonra da Orta Doğu'dan İngiltere'ye falan sonra bir de Premier Lig'de bir takımda göğüs reklamı aldık mı tamamdır. He. Tutabilene aşk olsun Burak'a. Şey. Vayağı yani güzel. Şeyleri ya. Pegasus olaraktan düşünürseniz Orta Doğu'nun daha şey olur. Daha güzel olur. Peki böyle şeyiniz olacak mı? Ekonomik şeyleriniz? İçeride mesela şey dağıtacak mısınız? Falan. Yiyecek mi içecek dağıtacak mısınız? Yoksa bir kafe anlayışım olacak uçağın içinde? Valla Orta Doğu'ya do hizmet edeceğimizden dolayı en pahalısını yapmak daha mantıklı. Adam bak. Hakkıda havaya A girmiş ya bir şarkı çaldık bir <gülüyor> <gülüyor> reklam gündeydik <gülüyor> İyi bayağı bir kurumsal kimliğiniz olmuş Burak ya Bey ben çok. Ya tra bak trafikte beklerken şeyden direkt ayıcaktım o biraz daha şey yapıyorum trafik bayağı şeydi polis falan vardı orada biraz düşünme fırsatı oldu da. Peki Burak o Bey o mil mil falan kullanılabilecek falan de. değil mi? Mil mil falan kullanılabilecek mi uçuşlarda? Tabii ki de tabii ki de tabii ki de peki ee, sektörel dergilerde o pilot kabininde kafanıza da pilot şapkası takıp poz verecek misiniz pilot şapkası mı pilot şapkası pilot, ne ya Firmanın sahibi olarak öyle şeyleri sahibi olarak gerçekten. uçağın önünde poz verebilir belki Necelen evet, evet. o çok güzel ya evet. uçağın evet. Orta Doğu'yu uçuruyoruz peki, Orta Doğu uçuşa geçti. Ayağınızı yerden kesiyoruz Peki bir mesela markanızın yüzü olarak kimi düşündünüz bu reklam arasında Vallahi şimdi Fahir Bunu olmayacağı belli ya. çünkü çiğ köfte yüzü kendisi <gülüyor> Mesela, onu, o, yani, onu daha düşünme fırsatım olmadı. Onu yani, kalsaydım, bekler, de. Çünkü yani takımı falan belirlemişsiniz de Premier Lig'de bir takı falan ama bir kişi mesela hani böyle bir tenisçi olabilir, bir şey olabilir hani şöyle bir Jose düşün. Mourinho olabilir ya. Bizim burada da kullanmışlar. Maalesef onu. o kapıldı ama yani. <gülüyor> Konut. Jose <gülüyor> Feliciano olsa. <gülüyor> evet olabilir. <gülüyor> İlla Jose'den gideceksiniz. Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Havayolu teşekkür olarak edeceğiz. yazdık siz Burak Jet İyi olarak. Yayınlar. Burak ya, hakikaten dinleyicilerimizin. Burak Jet diye mi geçiriyorsunuz siz de hemen tak diye şey yaptınız? Ne diyeceğiz? Burak Airlines. Burak Airlines. Burak Air. Air, Burak, Air. Burak, Burak Air daha güzel oldu. Burak abi. Air. Ona lazım mısın? Hayır. Evet. <gülüyor> Bakayım biraz inler. İtiraz Burak Jet. Günaydın Burak efendim. Günaydınlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Siz ne markası olmak istiyorsunuz? Şimdi ben um, hep hayalimdi ama ben isimle ilgili bir marka düşünmüyordum. Aslında isim güzel benim. Soy isim de çok güzel. İrem Ersin. İrem'e çok evet. güzel evet ikisi. Böyle ya da soyadımı tek kullanıp Er holding böyle hani o tarz. Er <gülüyor> holding o tarz. O tarz. <gülüyor> Ama ürün ne ürün? Öyle. İrem <gülüyor> Holdingi kuralım da ürün arkasından gelir. İran'da şey olabilir hani böyle anlamı cennet bahçesi falan demek. Evet. Yani, güzellik ürünü falan olabilir. Ya ben de Aa. tropik meyve diyeceksiniz zannettim böyle bir. Türkiye'de tropik meyveyi ne kadar pazarlayabiliyorsunuz ki yani şey, pepino vardı bu ne la kavun mu diye dalgıçların elbise <gülüyor> olduğu için. Doğru evet ama kele kozmetik öyle şey. mi ya kozmetik <gülüyor> evet. kozmetiğin her zaman alıcısı var doğru evet kozmetiğe yani. bu ne la diyan kadını hiç görmedim ben. İran kozmetiğe demiyorum yani pepinoya bu keleye kavuna benziyor la diye e, hani karşılık veren bir topluma tropik meyveyi. Tamam tropiğe girmiyorsunuz antropiye evet. bence güzel bir şey ürünü kozmetik, yani, kozmetik ürünleri İran. Ma herkes kendi isminin <gülüyor> anlamından <gülüyor> bence soyadını da koyabilir ya Erroş. Olmaz işte er o daha böyle bir Er inşaat firması gibi oldu er inşaat. Bak o inşaat Aa, firması evet, o olur olabilir, İrem gerçekten. Er holding bünyesinde Er inşaat Bir de ben yıllardır şöyle bir hayal kurmuştum Hiç adımla alakası yok da matematik diye Matik ismini çıkaracaktım Matematik diye matik, matik ismi mi? Evet şey olarak. E yani. Matematik <gülüyor> tamam. Ama çok da düşünmemiş benim. Lütfen itiraf edin. Olur olur ya. Yo ben reklamını bile düşündüm. Hesabını yaptım, evet. mantıklı geldi. Matematik. <gülüyor> evet ya, çok güzel olurdu. Çok güzel fikirmiş evet ya. İrem keşke hanım. keşke isminiz Mate olsaydı. <gülüyor> İram hanım. Ama kozmetik kozmetikte de bir ürün söyleyin ki onun ön, ön plana çıkın. Ruj mu, fondöten mi, far, nedir yani? Far mı, ruj mu, İrem far. İşte tipinize göre... Tipinize göre Abi. farlarımız <gülüyor> mevcuttur. Ben size, tipinizi... Ya ya ...güzelleştiriyorum <gülüyor> falan gibi. Tipinizi toparlayalım diye. Küfreder gibi <gülüyor> evet. slogan. Vallahi başarı evet, olun. Tipinize sonra... ne lazımsa artık... ...falan gibi böyle. <gülüyor> çok, çok teşekkürler efendim. Teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Çok güzelmiş ya. Tipinize yani... göre ürün veriyoruz. Bence bak. <gülüyor> öyle deyince benim şeyim gidiyor ya. Suratınızı güzelleştiren ya. marka. <gülüyor> Surat... Tipinizi suratımıza benzetiyoruz. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgür. Özgür Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ee, soyadımı da söylemem gerekiyor ama. Tabii. Özgür Arslan. Arslan ama Arslan şimdi hakikaten de e, güven veren marka olacağı belli. Ne markası evet, olacağını bilmiyorum ben, ama. E, ticari değil benimki bir yapım şirketi. Yapım bir şirketi mi? Evet. Ee, film belgesel ama belgesel üzerine yoğunlaşmış. Hı. Netip, duyarlı, belgesel. Ha, ne tip belgesel? Anladım. Özgür Aslan. Hani hayvan hakları, belgesel hayvanlar. Aa, ee, marka Özgür Aslan. Gerçi evet. hani, e... Logosu bile gözümün önünde şu an yani. <gülüyor> ne kafesten kaçmış birini parçalmış bir aslan mı logoda? Kaf kafesi böyle pençesinin altına almış ezmiş bir aslan. Bir, bir tam söyler misiniz şirketinizin adını? Özgür Arslan Yapım Şirketi. Özgür mi? Arslan Yapım e, Yapımcılık. Yapım. Evet. Siz şirketin adını söylesin. Yapım Belgesel <gülüyor> Limited falan diye gidecek. O şirketin adını söylesin. Yapımcılık. Emniac da koyun. Şey gibi yani freelaying falan gibi bir şey olacak değil mi? E, olur en yurt dışında da öyle açılır duyarlı da açılırız. öyle gidiyoruz. Ama yani evet. siz kocaman bir e, holdingsiz şirketsiniz. Bir ürün olarak şeyi de alabilir miyiz? Çok mu anlamsız olur? Kedi kedi maması. Kedi maması. <gülüyor> Aa, yani biz mamaya da karşıyız. Biz mamaya karşıyız. Biz ne yiyorsak hayvan da onu doğal yesin diyorsunuz. Hayvanların doğal ortamını canlandırmayı e, tavsiye ediyoruz. Tabii çok musakka yiyorsanız hayvan da musakka yesin Mesela, yani tam, sonuçta. Kendi, doğal bu. kendi içinde tutarlı da bir yapım şirketi. Ya da sağ gitsin ne Çok teşekkürler Özgür Bey görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özgür Aslan Yapım'dan Özgür Bey hattımızdaydı sevgili dinleyiciler. CEO'larla konuşuyoruz bugün. Yapımcılık. Ama şirket ismine kaymasın. Ürün ismi evet arıyoruz, canım, değil mi? Evet canım orada organizasyon limitete gitti yani. Ama marka olmuş şimdi. Yani şirketler de marka oluyor ya. O Özgür Aslan Özgür Aslan oluyor. Zaman... Özgür Aslan oluyor yani isim soyad. Gerçi İrem Er de oluyor da. İrem Er. Ben hiç dinleyicilerimizden şey görmedim. Çok üzdü beni. Ne? Gerçi çok konuşmadık ama. Kardeşimle beraber gireceğiz bu işe. Erler Kozmetik. Gibi. Aslanlar filmcilik. <gülüyor> Ben yani çok bunu yapamayacağım. Güven ne bir şey. Ya? Sana bir şey sormak istiyorum. Neden evet. üzdü? <gülüyor> onu, onu sormak <gülüyor> istiyorum sana. Ben neden müşteri, üzdü bu seni? Müşteri olarak. Evet. Hep şeyi düşünürüm. Eğer bir e, şirkette, markada, çoğul eki varsa, yani iki kardeş, biri serseri olsa bile öbürü işin başında durur hissi olur yani. Erler, kozmetik. Mesela İrem Hanım ama çok o var daha bile geziyor. Ama kardeşi var. İşte o işin başında duruyor. O sana güven verir. Erler kozmetik olunca, er kozmetik olunca da şey ne olur orada bir tek <gülüyor> er kozmetik şey komando malzemeleri ve şey mi ellere. Sabit hafta evet. sonu hafta sonu gördük Fahirle sevimli demirciler <gülüyor> bir şey. Mesela ne kadar güven veriyor, ne kadar güzel. Sevimli Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Uğur Öztürk. Uğur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyorsunuz da. Hoş bulduk. Ee, ben de öncelikle ilk bağlanan Burak Bey'e bir kötü haber veriyorum. Evet. Ee, Burak Hava Yolları var. Hatta var mı? Hatta dediği gibi Orta Doğu'da e, Libya'ya onlar gidip geliyorduk. <gülüyor> e, Libya'da savaştık. O zaman reklam yapmış olduk biz. Hayalleri ya. kırılmış oldu. Valla <gülüyor> hakikaten. Belki ben. savaştan sonra o iç karışıklıktan sonra hala duruyor mu bilmiyorum ama e, o zaman vardı yani. Belki Burak Bey hayal kurmayı bir adım öteye taşıdı yani. Trafikte <gülüyor> ne kadar bekledi bilmiyorum ama... Şisini evet. Burak Hava yolları mı o bahsettiğiniz marka? Evet, Burak, yani yurt dışı orijinli Burak Airlines diye. E İşte biz dedik, biz dedik Fahir bozdu. Burak Jet demiştik biz ne güzel, hiçbir sorun olmayacaktı. Tamam abi yani benim evet. suçum olsun. <gülüyor> evet, siz ne istiyorsunuz Özgür Bey? Uğur Bey, Uğur Bey özür dilerim e, ya Ben mimarım çoğu Mimar ve tasarımcının hayali böyle ismiyle bir marka olarak anılmak hani tasarım markası Genelde de zaten hani isimle anılır Hı -hı. E, Bu endüstriyat tasarım Ne bileyim e, mimarlık büroları Hatta böyle ilanlarının altında böyle Havalı imzaları falan olur işte evet. falan. Sizin Yap var mı falan? havalı imzanız? Ya benim çok havalı imzam yok da ben o yurt dışına çıktığımda zaten şunu fark ettim ismim Uğur yani Uğur'u hiçbir yerde doğru söyleyemedim o yumuşak G olmadığı için evet. ya Baktım zaten oradan kaybediyorum çok da üstelemedim bu tasarım olayına markalaşma başlamadan bitti yani da Öztürk mü? Soyadım Öztürk. Yani Öztürk de çok fazla olan bir soyadı. Hı hı. Ama benim asıl sıkıntıma Uğur'u hiçbir yerde doğru söyletemedim. Yani genelde Uğur diyorlar. İşte Uğur diyorlar. Ogre'ye kadar yolu var yani. Ogre <gülüyor> Oradan kaybettik. Bayağı bir uzun yolmuş o ya. Ne bileyim ya şey... Siz doğarken kaybetmişsiniz Uğur Bey. İsmi, ya evet. İsviç ismi gibi yutursunuz arada. Uğur diye bir şeyde bir yerde yani... ürünleriniz satılabilir yani. Ya işte bizimki o böyle designed by ya da kısaca by kartlısı isteyeceğim ama şimdi reklamı reklama by. girecek. Bütün reklamları siz <gülüyor> yaptınız Uğur Bey. Bir <gülüyor> yayınınızdaki. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun Zephan. İyi, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Iyi Bir ama karamsarlık yani. bombası oldu Uğur Bey'den. Vallahi yani. yani ismim öyle olduğu için maalesef ama bütün planlarım sırayı. Ben sıyordu. olamadım kimse olamasın marka dedi. Yazık yazık yazık. Bence Çalıştık. çok güzel marka olabilirdi. Bir tane harf at. Dört harfli ismim var. Mesela millet orada yani şimdi marka vermeyeyim de kullanıyor millet bu şeyleri. Bir tane harf atarsın, uğur olursun. Ondan sonra güzel yumuşak gider. sıkıntı varsa sıkıntıyı atacaksın. Kangren olmuş o harf artık. Onu kes at. Markanı çatır çatır çıkar. Ben bu arada neye sponsor olacağımı da düşündüm. Ne olarak? Kombi mi? Karacan kombi bugün ne giyse mi hmm. Nasıl? Teşekkür. Ve de slogan da belli. İnce şeyler giyin. Kombiniz gürül gürül yanıyor, gürül gürül yanan ince, ince yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Mesela çarşaf <gülüyor> ince şeyler. <gülüyor> evet bak. <gülüyor> <gülüyor> Telefonlar yani ancak yayına bağlanmi sevgi dinliyse. Sen onları direkt alabilirsiniz. Direk kalbancı beklemiyor evet, be yani, kendileri. başka yerler gidiyor telefon çünkü varken. yani o zaman. Günaydın efendim. Ee, günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, İsmail ben. İsmail Bey buyurun dinliyoruz sizi. E, ben soyadımı da söyleyeyim İsmail Çobanoğlu. Çobanoğlu. E, Çobanoğlu Mar tam bir inşaat Mar firması. Mar Efendim? Tam bir inşaat firması. Çobanoğlu inşaat. Evet e, inşaat mühendisiyim zaten de. E, marka olarak e, mobilyacı düşündüm ben. Çobanoğlu Möble. Çok güzel ya. <gülüyor> Bence çok güzel. Valla benim ben şu anda hazır müşterinizim İsmail Bey. Kesinlikle. Zaten sadece Türkiye pazarını oynamak istiyorum. Yurt açılmayacağım. Usta işi olacak. Tasarım falan yapmayacağım. Nerede olacak? Havangard, kakmalı işler. Kakmalı diyorsunuz. Kakmalı bir slogan da bulursunuz. Valla çok güzel. Nerede olacak dükkan? Dükkan, e, siteler, e, Karacakaya. Yani <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> Adres de belli. Tabii tabii. Yani hani en e, şeyde nedir böyle... Merkezi. Merkezi. E, merkezi ve böyle e, tam usta işi çalışan e, mobilyacıların yan tarafı şey e, yan mağazalarında falan öyle tasarım işine girmiyoruz daha çok Ben ama. size sloganı da buldum Buyur. Ço Çobanoğlu Möble Hayallerinizi kakıyoruz <gülüyor> Ka Kakmacılık çok güzel olacaksa tabii. Ama oyma da lazım ya Oymalı kakmalı hayaller gibi bir şey olabilir Hayallerinizi bak. oyuyoruz yarınlarınızı kakıyoruz, kakıyoruz Bak o çok güzel oldu Evet, Adam zevklendi. Evet. Vallahi zevklendi yani. Ama şirket gözünde canlanıyor şimdi. Slogan açılıyor. Kaç katlı Okey. bu çobanoğlu möble? Üç katlı Gözümüzde. efendim. Ama en üst katımız boş orayı teşrifatta henüz. Üç kat olacak. Ee, şey, üç kat olacak. Evet. Böyle birinci katta da e, kadife e, parlak renkli mobilyalar. E, i̇kinci katta e, böyle daha ahşap tasarımları. Çınar olsun, ceviz olsun. Çınar mı? Çınar diye bir uygulamamız <gülüyor> yok maalesef. Möbleye çınarı biz getirsin var meşe, meşe demek istiyor herhalde ya, çınar avcı var ne kullanıyordur ne birileri ya. ya yumuşak olur çınar ee... <gülüyor> peki çok teşekkür ediyoruz İsmail Güler Bey mi? görüşürüz güle güle hayırlı işler Çoban, Çobanoğlu Möble'den çok İsmail Bey oluyor. hatımızdaydı. hem kendim de havaya giriyorum dinleyicilerimizi de havaya sokmaya çalışıyorum son bir hizmet olarak da bir de kendilerini öyle duysunlar diye kulağa hoş geliyor mu Çobanoğlu möbreden İsmail Bey hattımızdaydı. Evet sevgili ince bakalım kim var şu anda hattımızda. Günaydın efendim. Alo. Alo günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Yalçın ben Yalçın Kalaç. Yalçın Bey hoş geldiniz yayınımıza buyurun dinliyoruz sizi de. Valla şöyle düşündüm doğma büyüme Ankara'lıyım ama aile Kayseri'li olduğu için e, Kalaç pastırmaları diye düşündüm. Of Pastırma. Ben şimdi Kalaç'ın ne demek olduğunu bilmiyorum ama böyle... Kısacık açıklayayım istiyorsanız. Tamam. İstiyoruz. Kısacık lütfen ee, buyurun. Klasik bu hani Orta Asya'dan göç hikayeleri vardır ya oradan e, bu taraflara gelinirken e, bizim Boyun Bey'i ee, bizim bu soyadımızı taşıyan büyüğümüze e, eşi hamileymiş bana Hı -hı. bir deve verin bir miktar su verin beni bırakın eşim doğduktan sonra ben size doğduktan sonra size yetiştiririm demiş bu sanki 3-5 sene önce olmuş gibi anlatıyorsunuz hikayeyi Hayır, de bu doğru hikaye Hı -hı. Aynı evet. şeyinde, aile ağacında evet. ha, e, sen aç kal demiş oradan kal aç geliyor Aç Aha. mı kal demiş. Aç kal ne demek ya? Aç kal yani aç, aç olarak kal demiş. Ne deve vermiş, ne su vermiş. Neyle beraber onu orada bırakmış, devam etmiş göçmeye. Kıskançlık yapmış yani o zaman. Demeyeceğim. Slogan da şöyle düşündüm. Bilmiyorum sizin için uygun mu? Bir saniye ben şeyi merak ettim ben, ya. Benim de anlamadığım pek çok nokta var o Şimdi, hikaye. Şimdi o demek ki yetişmiş. Yetiştiğine göre çünkü sülale devam ettiğine göre öyle bir sıkıntı olmadan yetişmiş ve intikamını almış mı beydan? İşte Kayseri'ye kadar gelebilmiş, öteye geçememiş. Yetişmemiş de olabilir. Belki orada güzel güzel ailesini kurdu, sonra... ...büyüdü evet, evet, aile... Tabii, ...şey de olabiliyor. Yani, o boyla yetişmiş? beraber gelemiyor bu tarafa. Peki o... neyse geçmiş hadise... <gülüyor> yani... <gülüyor> Karıştırmayalım <gülüyor> de... yani. Yalçın Bey siz de artık çok üstüne gitmeyin. Olmuş bitmiş yani, bir evet. o dönemde bir yaşanmış bir hadise. <gülüyor> evet. Size slogan... ...kalaç bastırmaları asla aç kalmayacak mısınız? Gibi. Kalaç bastırmaları... ...sizi hiçbir zaman aç bırakmaz gibi bir şey düşünmüştüm. Valla... Kalaç diyorlar aç kalmıyorsun falan gibi şeyler. Bunlar dönemlik evet. olarak çıkabilir. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalaç. Kalaç da bak pastırmanın üzerinde güzel durur ha. Kalaç pastırmalarında yani. yalçın kalaç attığımızdaydım. <gülüyor> <gülüyor> Derin sessizlikler. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. İrem ben. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İrem ya, Hanım İrem sizin ben... de soyadınızı alalım. Kara. İrem, İrem Kara, Kara. Yani Hı -hı. şeye girildi kozmetik dünyasına girildi haberiniz olsun İrem abi. İrem Kozmetik diye var yani Fark ettim da soyattan kaybediyorum ben sanırım Evet doğru yani sadece tek renk saçacakmışsınız gibi bir şey var Evet ben valla ismimin ve soyadımın çok böyle markaya müsait olmadığını düşünüyordum ki son anda İrem Kara Kolaları'nı düşündüm Niye İrem, İrem Kara Kolaları Kara Kovaları Kola, kola. Karakolaları İrem Karakolaları. Kolacılıkta evet. lider marka İrem Karakola. Karakolalarını evinizde için hani böyle karakolda içmeyin falan filan. Evet, tek bir espri üstünden baya bir satış olur gibi. Yok <gülüyor> slogan üzerine çalışılabilir ama marka oturmuş. Bence bal markası da olur. Karakolan balları. Evet da olabilir. <gülüyor> Çıkarsınız siz de televizyonlara bakın balımızı... <gülüyor> şey alırsınız o kilo 4 kiloyu yaşanarttekini 90... de alırsınız. O da size şeyim. Yok sizin sertifikalar var. <gülüyor> Onları bir görelim. İrem Hanım 4 kilosunu 98 liraya sattığınız zaman önünüzde duracak balcı yok. Ben size söyleyeyim yani. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Karakola. Mücadelem teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Vallahi biz bunların <gülüyor> İrem Karakola'dan İrem Hanım. <gülüyor> Hattımızdaydı. <gülüyor> Ya keşke sorsaydık... ...bunun diyeti olacak mı... ...şişesi olacak mı... ...bir buçuk litre mi... ...düşünmedik... ...düşünmüş müdür... ...ben... ...kampanya... ...cingılını hazırladım... ...şu anda... ...karakolada... ...kampanya var... ...kampanya... ...diyerek... ...ne kadar güzel... <gülüyor> <gülüyor> Alo, siz... o, Merhaba kimle olsun. görüşüyoruz? Merhaba... ...Doğa benim adım... ...Doğa Bey hoş geldiniz... Merhaba... Ee, ...ben... E, ...yayınıza katılmak istedim... ...fakat şöyle... Podcast'ten dinliyorum. İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Neresindensin? E, i̇şte yoldaydım aslında. Ha, yoldaydım. Kavacağa doğru. Yani Kavaca. yayındasınız. Konuyu biliyor musunuz? Podcast'tan dinliyorsunuz Konuyu bilmiyorum. İşte ben o yüzden Çarşamba günkü konuya tatılmak istiyorum. E, tamam. Siz Çarşamba günkü cevap verin. Neymiş konumuz Çarşamba günü? Evet, ...kaç telefon aldınız, neler değiştirdiniz... ...duğada fırlattınız mı falan gibi. Tamam olur, olur. Onu Hadi söyle, onlar, kaç telefon, onlar şey kaç telefon Hayır benim korkum şimdi bu podcastı dinleyen bir, kişi, <gülüyor> bir <gülüyor> kişi... ...bir hafta sonra göre bu konuyu şey yapacak. <gülüyor> Olsun. Buraya evet, de olabilir. denk gelmez ya. Yüzyılda bir renk gelir o. Evet, evet efendim. <gülüyor> buyurun. Zaman içinde belki bir eğilme yaratabiliriz diye düşünmüştüm ben de. Evet buyurun ne? cevabınızı alın önce. Ee, beş telefon değiştirdim. <gülüyor> Fakat bir de şu yüzden de katılmak istedim. Çünkü podcast yaptığınızda ile şu an arasında benim arada bir telefon farkı var. Hani hafta sonu yeni bir telefonum oldu. Aa, yeni aldım. O yüzden 6. dedim mutlaka katılmam e, lazım. Peki 5 mi diyeceğiz 6 mı diyeceğiz? Şimdi ne olacak? Yok bu 5.sı işte şu an. Yani Yani o gün arasaydı 4 diyecekti. İşte 4 diyeceğiz 5 mi diyeceğiz? Evet. En büyük tartışma noktası şu anda. O zaman evet. podcast'in devamını dinleyin bakalım kazandınız mı? <gülüyor> tamam, tamam oldu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek günü üzere. Yalnız şimdi o podcast'ı dinlerken şey diye bir şey olsa Ürkmez mi arabasında? Ne? Ben mesela canlı yayında ölsem. podcasti ben kimle konuştum falan filan diye. Zaten lupa girecek. Çünkü zamanda kırılmayı ona, yarattı şu anda Doğa Bey. Zamanda o, kırılma bitti yani şu anda. Belki, belki lupa girecek ve o telefon yüzünden girmiş olacak. Onu da sonradan fark edecek. O telefon her çaldığında. Filmin sonuna doğru. Bir de sen konuşacaksın. Yayında ölmüşsün. Sen ne? telefondan arıyormuşsun. <gülüyor> bir de ölmüş ve hayalet olarak da en gıcık şeyi yapacağım. Ne oldu çok para verdin değil mi telefon? Başka bir şey yapmayacağım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, özel ben. Özer ve hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ee, ben e, öğretmenim kendim. Okulu ders ders açmayı... ha. Ben <gülüyor> evet. Ya dershane <gülüyor> diyecektim direkt. Özel okulları. Özer okul... Evet, evet. Özer, özel okul. Özel ben... özel okullarım olacak. Nasıl özel, olacak, Bey? olacak özel Olacak özel özel okulları olacak. İşte özel özel özer okulları. Evet. Ama Bence... hayır orada özel başa mı geliyor özelden sonra mı özel geliyor özelin başa gelmesi gerekiyor doğru özel bir, bir öğretmen diyorsa doğrudur peki lise mi olacak yoksa okulları mı diyeceksiniz? Kanki ilk öğretim daha iyi oturuyor gibi özel özel ilk öğretim. Valla özel hocam bana da lise daha uygun gibi geldi yani. Özel özel lisesi bak mesela. E, lise demiyorlar da kolej dedikleri için özel hmm. özel koleji yani. Bence, Bence bir vakıf üniversitesi de olabilir biraz büyük düşünün derim ben. Özel ve be, şöyle de yapabilirsiniz. Özel'i kullanmayın hiç özel özel okullara para vermeyin. Özel okullara para verin bir sloganın Çok güzel evet. Tamam, Peki özel bir şey de soralım soyadınız neydi? soyadım tamamen konuyla alakasız kiraz. kiraz. Olur mu? Nasıl alakasız? Yani mesela özel kiraz kolejleri. Özel özel kolejlerde özel kolejlerde elmanız değil kirazınız kızarıyor. Oy. Oy. <gülüyor> özel hocam, özür dilerim. Soyadınızı sormak benim hatamdı. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim ilegile. İlegile. Özel özel okullarda. Yalnız çok güzel özel oluyor ya. Özel lisesi çok güzel olmuyor mu? Özel koleji. Bugüne kadar açılmaması hata bence. Bence de hata. hata özel yani. Kiraz Koleji bak. Özel Kiraz mı? Hayır efendim. Özel Kiraz. Slogan olarak mı? Hayır genel diyalog <gülüyor> sohbet kolema, reklam olarak. olarak. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım Kalaç. Nazım Bey hoş geldiniz. Aynı. Kalaç, pastırma. Kalaç pastırmasının <gülüyor> diğer ortağı. <gülüyor> Kalaç pastırmalarını batıran adam bu işte. Bu Hayta olandı evet, Abisi kurdu rakip, mu batırdı? Rakip ürün sunuyorum piyasaya. Nedir? Kalaç diyet ürünleri. <gülüyor> aç kalın formunuzu koruyun. Aa, aç kalmadan formunuzu koruyun deseydiniz bari lazım Bey. Yok, aç kalın formunuzu koruyun. Çünkü Kalaç yazacak üstünde. Zaten ürünleri. sürekli kal, aç kal aç. aç kal aç kal dediğin zaman Kalaç oluyor. <gülüyor> kalaç, oluyor. Evet. Kal, kalaç, kalaç kardeşler mı? diyet ürünleri. <gülüyor> Aa, kardeşiniz de aldınız bir taraftan. Evet piyasayı iki yönden ele geçirmiş olacağız. Hem pastırma verip doyuracağız hem de aç kalarak diyet ürünlerle. Va o zaman olsun bari kalaç kardeşler. Kalaçlar diye başka Siz... soyadı var o yüzden ha, var mı? Aa, evet. Adam araştırmış mı arka araştırmasını <gülüyor> yapmış. Yapmış. <gülüyor> Çok teşekkür efendim görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Kalaç ticaret bence en uygun olanıdır. Bu, bu şekilde devam etsinler. Kalaç ticaret. Ne diye uğraşıyorsun diyet ürünleri. Efendim, Toptancı söyleyeyim. şey gibi oluyor da ya. Perakendi satışı da var benim Toptan bildiğim evet. kalaç kalaçların. <gülüyor> Toptan diyet ürünler. Çünkü diyet ürünü asla doyamazsınız. Toptan alın, on paket değil. On paket <gülüyor> diyorum, yine de zayıflayamıyorum. Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ömer Gözü. Ömer Gözü. Ömer Gözü. Gözü. Gözü Buyurun e, efendim. Ömer. Hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle e, hani bir yorum programı işte gazetede bir köşeye biliyorsunuz sayalım uygun bir şey Ömer gözüyle şeklinde bir hani daha çok görsel medyada <gülüyor> çok güzel futbol olur sanat yorumu olur her evet. türlü hani maksat program versin ben bir bir an şey diyecekti diye çok korktum Ömer Bey şey diyeceksiniz diye Ömer gözü yorum mesela <gülüyor> öyle, hani görüyorum gibi gözü yorum ama siz daha güzel bir şey söylediniz ile çok ne kadar güzel ya Tabii gözüyle ama hani ama orada apostrof yani. ve... Ömer gözüyle. Vallahi evet. çok güzel oldu Ömer Bey. Heyecanla bekliyorum. Ne zaman başladı programınız? Valla ben bir iki görsel medyaya bir çıkma girişimim olmuştu hatırlarsınız bedelli askerlik sitesiyle ama o orada kaldı. Onun için başka girişimlerim sürecek. Artık ne? askerden sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi günler iyi günler. Valla şahane yakın. güle güle güle güle. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo türdesiniz Modern Sabahların son dakikaları sevgi dinleyiciler. Bir marka olsaydınız adınızı neye vermek? Adınızı bir marka yapsaydım. Bir marka olsaydınız bir garip oldu. Adınız bir marka olsaydı neyin üstünde görmek isterdiniz diye sormuştuk. Güzel cevaplar gelmişti Twitter'dan onlara da bir bakalım. Isterseniz. Hadi bakalım. Ozan Kaye Geç oldu ama soyadım çok süper matkap markası olur. Kaye delen matkapları. Doğru. Yarınlarınızı deliyoruz. Kerem Kuleli, ses tekrarı KK vesilesiyle süper kahramanlık düşünebilirim demiş. Ee, Kamil Sulu Bulut, programımızda yaşanan şeyden bahsetmiş. Eski yayını dinleyerek şey yapıyor, ee, yeni yayına falan. Zaman kırılmasından İnception bahsediyor. İnception'a doğru sürükleniyor demiş. Ee, yakın bir arkadaşım adı Alper Kuru, için yıllardır hayalim Alper Kuru temizleme demiş. Ne kadar güzel, başka, başka markalar yaratıyor. Bak mesela belli işte, kim o? Dinleyicimizin adı ne? Mustafa Kaya. Mustafa Bey mesela e, Kaya danışman. destekliyor işte. Tamam. Yani. Bahar Akçura. Bahar Akçura olmak isterdim demiş. Erdem Yıldırım er. Erdem Lehen ve bidonculuk, tuşuculuk ölmeyeceği için çok zengin olurdum demiş. Emir Mahmutoğlu Tarhana. Tarhana'da tek mal. <gülüyor> Bal koca bebeleri var. Ondan sonra e... ne demiş? Ne demek yani bazencileri Ban biraz anlatır mısın? Anlaşılmadı, baba koca. Küçük bez bebek mi? O tip bir şey. Evet. Şişirilen bez bebekler. <gülüyor> ee, bayan Porkins züccaciye güzel olur demiş. Bayan Porkins e, Rumuzlu dinleyicimiz. dinleyicimiz. Ondan Porkins sonra Porkins porselen, porselen de lider marka. Porkins porselen. Ne bu lazutlar mı? Nazutlar ne ya? Labut mu? Bilmiyorum. Labutçuluk lazım. mu? Ondan sonra Dinçer Karakovan balı. Sürekli televizyonlarda olurum demiş Dinçer Bey ve bir parfümün üstünde görmek isterdim müsmemi demiş Esra Aksoy. Peki. Ondan sonra ve Sezer Yaman. Sezer Psikolojik Danışmanlık. Sorunlarınızı Sezer. <gülüyor> Sloganıyla. <gülüyor> <değilim. gülüyor> Çok güzel. Evet şimdi son dakika içinde olmamızın eski esprisiyle <gülüyor> isterseniz hemen şey yapalım. Tamam. Bugün, tamam. bugün, Twitter, bugün de Twitter'dan verelim Twitter'dan ya. Bugün Twitter'dan evet. verelim ya. Yazıktır günah. Döndürüyoruz o zaman çarkımızı. Ne zamandır Twitter çarkı döndürmüyorduk çünkü. Döndüreyim mi? O kadar okar. para verdik ona. Neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ve sevgili dinleyici sizlere evet. tavsiyemiz Tweet çarkı diye bir şey alırsanız hiç para vermeyin ya. Yani Bizimkinin neredeyse kullanmıyoruz. Evet, biz şey yapabiliriz. Tamam. 12. 12. 12'ye bakıyoruz. Bak 12 numaralı tweet Erdem Bey, bakalım ne demişti Erdem Bey, hatırlayalım. Bidonculuk, bidonculuk, evet, bidonculuk. Erdem Rehan ve bidonculuk, turşuculuk hiç ölmeyecek, sloganda bu olabilir gerçekten de. Erdem Bey tebrik ediyoruz, en kısa zamanda iletişime geçeceğiz ve havalara nasıl uçacağını kendisine anlatacağız. Modern sabahların sonuna geldik. Bir saniye, bir saniye. Veda etmeden önce bugün özel, <gülüyor> Korkmayın. Bugün özel bir gün, bugün 13 Şubat. Dünya Radyo Günü'ymüş. Aynı zamanda Mazhar son doğum günü. Hı hı. Aynı güne Eseri gelmesi kutlayalım. 580 yani yıldır bir, bir gerçekleşecek bir olay. Gerçek Dinleyicilerimiz bizim Radyo günümüzü kutlamışlar Twitter'dan. Onlara da teşekkür ederim. UNESCO'nun ee, Birleşmiş Milleter Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun e, belirlediği bir tarih 13 Şubat. Bundan sonra Dünya Radyo Günü e, ilk olarak bugün kutlanacak. O bu sene kutlanacak bu daha, daha doğrusu. hediyeye boğulacağım günler oluyor. 13 Şubat radyocu günü, tamamen 14 Şubat, Şubat sevgililer gibi. günü, 15 zaten benim doğum günü. İşte hepsini bir arada. Tek üç, hediye. E üç hediye alacağına tek hediye alacaksın ege. Gene Niye ben çocuğum oraya libozuyusun tam doğum günü öncesinde ya? Yok canım, işte alin hediye alacak şey ya böyle bir işte baba sana hediye aldım diye artık onun hediye verecek doğum günü hediyesini radyocular günü hediyesimi bürge geldi gerçi en karlı çıkacak olan. Evet, tek ile kapatacak galiba. Karlı çıkanların günü <gülüyor> olarak geçiyor o zaman bugünler. E, 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Ben ikinizin de Radyo Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkürler. Sadece ikinizin. Ben de sizin değil, ikinizin. Tüm dinleyicilerimizin de Radyo Günü'nü kutlayım çünkü yani bu sonuç olarak dinleyen, hep dinleyen, radyo evet. yapanların günü değil, radyoculuk dinleyenlerin günü. Dinleyenlerin evet. de günüdür.